Secdenin kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu an ve zamanın olduğu vurgulanıyor. Cenab-ı Hakk'ın zamandan, mekandan münezzeh olması göz önünde bulundurulunca bu yakınlığı nasıl anlamak lazım? Secdedeki yakınlığı hissetmenin ön şartları nelerdir? Allah kula her zaman yakındır. Uzaklık bize aittir. O da o perdeler bizim tavır ve davranışlarımızdan kaynaklanmaktadır. Yani uzaklık mesafesi Bizim belli yanlarımız itibariyle bazen gafletimizle, bazen cehaletimizle bazen o mevzuda nazeri ve ameli yapmamız gerekli olan şeyleri yapmadığımızdan dolayı bütün bunlar birer uzaklık faktörü olarak Allah'la aramıza girer. Esas irşat dediğimiz şey, imana çağrı dediğimiz şey de zaten işte bu maniaları bu engelleri bertaraf ederek mütemadi husufu veya küsufu savmak demektir. Yoksa bu değişik arızalar onunla bizim aramızda olduğu sürece ki onlar bize esas kuşatmıştır. Biz onlarla muhat bulunuyoruz. Dolayısıyla ondan gelen o tecelliler, ondan gelen o zuhurata manidir onlar. Fakat bize ait şeylerdir ona mani olan. Ve işte secde yerinde kılınması gerekli olduğu şekilde kılınmış bir namazın bir yönüyle son noktasıdır. Vaka son nokta tayyattır ve son nokta Tahrim namazın bidayeti, teslim de namazdan çıkış, çıkışın emaresi ve bazı imamlara göre de rüknüdür. Çıkışın rüknüdür yani ancak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Aleyküm ve Rahmetullah demekle namazdan çıkılır. Fakat namazın en derin yanı secde. Demek ki secdeye kapanan bir insan yani ayakta durmuş. Demek ki orada bir kısım perdeleri açmış oluyor bir insan yani. Kıyam ne ifade ediyor? İnsan orada ne türlü mülahazalara gelken açmalı. Ne türlü derinlikle peşinde olmalı. O bir şey ifade ediyor. Bu şu bir şey ifade ediyor. Siz bir perde daha açıyorsunuz. Onu duyarak kılıyorsanız yani. Allahu ekber dediğiniz zaman o tahrimle bütün masivadan kati alaka ettiğinizin farkındaysanız. Çünkü o Allahu ekber'e tahrim deniyor. Namazın dışındaki her şeyi kendine haram kılma demektir bu. Yani kapılarımı kapadım, sürmeledim. Ey başka şeyler, ey masiva! Bundan sonra hiç beyhude kapının tokmağına dokunmayın. Kapıyı zorlamayın. Ben şimdi başka kapıya mütevecciyim. Gönlüme hiçbir şeyin girmesine müsaade etmem. Ne mal, menal, ne dünya, ne evladı iyal, ne cennet, ne de cehennem. Ben şimdi bu anda tamamen ona mütevecciyim. Böyle bir mülazayla tahrim Allahu Ekber deme nefsini boğazlama şeklinde bakabilirsiniz masivayı haram etme o andan sonraki kendi zamanına zaman insana aittir zat-i üzerinden zaman geçmez yemez içmez zaman geçmez veridir cümleden Allah tebeddülden tegayyülden dahi elvanu eşkaldan muhakkak ol müberradır budur selvi sıfatullah zaman da bize aittir biz zamanla mukayyetiz ve aynı zamanda mekanla da mukayyetiz Mütahayiziz. Mekan da bizim için hayyizdir. Yer tutarız ama Allah bunların hepsinden münezzeh ve müberradır. Onun hakkında düşünülemez. Şimdi böyle bir tahrimle her şeyden alakamızı kestiğimizi ilan ediyoruz. Fakat sözümüzde ne derece duruyoruz? Mülazalarımızı içine bir şey karıştırmadan ne ölçüde duru tutabiliyoruz? İşin başından sonuna kadar Allah mülahazasıyla nasıl her şeye kapanmış oluyoruz? Şimdi aslında namazda kıyam o tekvirle beraber bize bunu vaat ediyor. Fakat namazın vaat ettiği bu şeyi tahakkuk ettirme bizim gönlümüzün enginliğine bağlı. Konsantrasyona bağlı. Başta kendimizi o mevzuda çok iyi rehabit etmeye bağlı. Hazırlamaya bağlı. Duygularımızı lebriz etmeye bağlı. Duygu ve düşünce dünyamız itibariyle derinleşmeye bağlı. Namazı yaptığımız işler arasında aradan çıkarma ve geçiştirme manasında yatıp kalkıp bazı rükünler şeklinde eda ediyorsak o namazı kılıyoruz. Ona zaten Türkler çok güzel bir isim bulmuşlar. Kılma demek cali bir şey demektir. Yani namaz aktörlüğü yapıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim namazın ikamesini nazara veriyor. Onu şartlarıyla rükünleriyle ayağa kaldırma. Namaz adeta bir abide gibi gösteriliyor. Bu abide bütün parçalarıyla ayağı kaldırılacak bir abide gibi dikilecek diyor, İkame diyor. Akamus salate akim salat ediyor, kılma demiyor, hiç alus salate demiyor, vesnaus salate demiyor, akimus salat ediyor. Namazı ikame edin diyor. Hiç bir parçasında onun geride kalmış bir şey olmamalı. Her şey kaldırılmalı, ikame edilmeli ve bir abide gibi dikilmeli diyor. O bakımdan namazı kılan anlamaz bunu namazı ikame eden anlar aradan çıkarma değil dünya işlerini aradan çıkarayım da ah bir namaza koşayım gönlü bunu anlayabilir bir namaz çıktıktan sonra hadis ifade ediyor gönlü mescitte muallak öyle bir kalp mescidin kandilleri gibi her zaman par pardır ayrıldı bir ezan okunsa da bir daha dönsem ben o mescide işte temiz gönül Allah'la irtibatı olan gönül budur şu namazı bir aradan çıkarayım da kendi meşkalelerime yeniden dalayım. Mülazası bu. Bu dünya dalgını insandır. Ve böyle bir insan namazda da dalgın yaşar. Ve dalgın yaşayan bir insan namazın ruhuna ve özüne dalamaz. Çünkü başka şeye dalmış o. Evet, kıyamda kıyamdan muhassal olan şeyleri sayıyor hasıl ediyor. Sonra bir perde daha atlıyor. Rükuda ayrı bir derinliğe ulaşıyor takip edin o mülazada. Sonra kavmeyle adeta kalkıp Rabbim mâda te'mürünü bana ne emrediyorsun der gibi yeniden bir kere daha kendiyle yüz yüze gelmesi, kendini sorgulaması ve sonra hayır bunlar olmadı sana karşı deyip secdeye kapanması. En yakın hali orada yakalaması. Bu kendi uzaklığını aşması zaten yakın olan Cenab-ı Hakk'ın yakınlığıyla buluşması demektir. Bu kendisiyle Allah arasındaki engelleri aşması demektir. O da duygusuyla, düşüncesiyle, vicdanının enginliğiyle, Allah'a imanıyla, Allah hakkındaki marifetiyle. Onu her zaman hazır ve nazır duymasıyla. Çoğumuz belki hani bu söylenen sözler nasıl olur bunlar? O mevzuda hiç emeğimiz olmamışsa hiçbir zaman duyamayız ki onu. O mevzuyla alakalı ömrümüzde 10 saat olsun. 40 senelik ömrümüzde, 50 senelik ömrümüzde 10 saat olsun. Ağlamamışsak şayet diye öyle bir beklentiye girmemiz abestir yani. Ayıp derler insana. Senin o mevzuda ciddi hiçbir isteğin olmadı ki. Bir Amerika'ya seyahat için ne kadar yerlerde kuyruk oldun? Konsoloslara ne kadar gittin geldin? Bazen araya ne kadar vasıtalar ortaya koydun? Allah'a yürüyorsun Allah'tan utan. Böyle bedava olmaz o iş. Demezler mi insanı? Şimdi işte bu manada iyi bir konsantrasyon sağlanmışsa hakikaten secdede duyabilir. Herkes için belki olmayabilir ama herkes için bazen cüzi dairede cereyan edebilir. Bazen insan anlığını secdeye koyduğu zaman keşkedir. Hepsi ömrüm bütünü böyle secde olsaydı 60 sene başımı hiç yerden kaldırmasaydım. Duyan öyledir o meseleyi. Duymayan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle horozun daneyi gagaladığı gibi anlını yere vurur kaldırır, vurur kaldırır. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir şey diyor, kalkmak için bir şey diyor, secdeye kapanmak için bir şey diyor ve hepsinde insanın orada o aradan çıkarma, verif veriştirme meselesini bir hayvani davranışa benzetiyor. Oysa ki namaz, kulun insan olmasına terettüp eden bir mükellefiyettir. Kul namazıyla başkalarından ayrılır. Ve Dolayısıyla namazı karıştıran bir insan işini başkalarının tavır ve davranışlarını karıştırmış olur. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan evvel yatma, kalkma yüzünüzün eşek suratına dönmesini istemiyorsanız diyor. Köpek gibi kollarınızı sermeyen yere diyor. Neden? Çünkü namaz insanın Allah karşısında tavır ve davranışlarını resmeden bir vaziyettir. Ve o insancı olması lazım. Ve her uzvunu nereye nasıl koyacaksın? Her rükünde nasıl davranacaksın? Bu mevzuda hep iradenin yanında olacaksın. Kolunu şöyle böyle salamazsın. Sırtını şöyle böyle salamazsın. Başını aşağıya doğru sarkamazsın. Kamburunu çıkaramazsın. İrade olarak namazını süzeceksin. İradenle, şu rüküm şöyle olması lazım diyeceksin. İrade ile olan şeylere Cenab-ı Hak mükafatla teveccüh buyurur. Kendini salmışsan, gafilane eda ediyorsan, dalgınlıkla eda ediyorsan, o namazın içinde sen yoksun. Sen iradenle ve şuurunla namazın içinde olduğu zaman ben kıldım diyebilirsin. Namazımı ikame ettim diyebilirsin. İşte bu manada üzerinde durulabilir, eda edilen bir namazla secdeye varılınca, aynı zamanda insan kendisi için bir kurp, yakınlık ufkuna ulaşmış oluyor. O yakın. Dolayısıyla yakına karşı esas, kendi uzaklığını aşma, o yakının yakınlığına karşı saygının ifadesidir. O yakınken, sen hep uzak dolaşıyorsan, hiç onu duymuyorsan, ona karşı saygısızlık olur. Ben bu kadar yakınım, ve أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ Şah damarından daha yakınım. İçinden geçen şeyler ondan evvel ben bilirim. Hatta geçmeden evvel ben bilirim. Ey sana yaraşan şey o değil midir? Sana bu kadar yakın olan, seni görüp gözeten zata karşı sen de bir yakınlık yolu araştırmalısın. Bu açıdan da mesele değişik yönleriyle ele alındığında hep insan kendi uzaklıklarını aşması, şuuruyla hissiyle, vicdanıyla zaten yakın olan Allah'ın kurbuna ulaşma, yakınlığına ulaşmalıdır. Potansiyel olarak o namazda var ve namazın içinde de hususiyle secdede var potansiyel olarak. Fakat kim namazı ikam ediyorsa o noktayı yakalayabilir. O ufku yakalayabilir. O gahı yakalayabilir. Oradan çok engin şeyler temaşa edebilir. Ama o namazı öyle eda etmeyen insan o temaşagâha ulaşamaz ve temaşa edilecek çok şeyden de mahrum kalır. Allah mabudu mutlak olduğu için ona kulluk yapılır. Ve ben Cenab-ı Hakk'ın bana ihsan ettiği irfan ufku itibariyle ona kulluk yapmalıyım. Allahu Ekber deyip kemer ve seyit içinde karşısında durduğumda ve ayakta durduğum sürece bu meselenin dakikalarına, saniyelerine, saliselerine şuurumla kulluğumu işlemeliyim. Tek saniyesini gaflet içinde geçirmeden onu öyle vermeliyim ki yani tamamen Allah huzurunda duruyor gibi. Rüka giderken acaba ona dokunur mıyım mülazası? O cisim değil, cevher değil, arazi değil. Mütehayyiz değil. Fakat acaba dokunur mıyım mülazası ile tir tir titreyerek gitmeli. Ayağa kalkarken yine bir halt eder miyim demeli. Çünkü huzurundayım. Secdeye kapanırken yine bir halt eder miyim demeli. Orada Allah en yakın olma halini en yakın bir insana yakışır şekilde değerlendirme. akrabuma yakın يَكُنُوا الْعَبْدُ الْرَبِّ فَوَسَاجِدٍ فَاَكْفِرُوا فِيهِ du'a Orada duayı çokça yapın. Çünkü Allah'a en yakın olma halini. İnsan secdeye varacağı ana kadar dolması lazım. İçini orada öyle dökmesi lazım. Secde namazın içinde Cenab-ı Hakk'a yakın öyle bir koydur ki orada sessizce içini Cenab-ı Hakk'a dökme. Yani artık oturmuyorsun. Ayakta da değilsin. Kimse halini nigevan değil. Başını yere koymuşsun. Sadece Allah biliyor. Orada içini Allah'a döküyorsun. Tesbihle döküyorsun. tahmidle döküyorsun. Duayla döküyorsun. istifala döküyorsun. La ilahe illa entesubhane kinniküntümüne zalimindir. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar denebilir, mülaazasını dikkatlerinize arz etmek için de söylüyoruz bunları. O esnada bunlara Cenab-ı Hak var. Ve işte orası hakikaten çenesi üzerine insanın kendisini yere atması gerekli olan ve ağlayarak içini dökmesi, Cenab-ı dert yanması gerekli olan yerdir. Burada diyebilirsiniz, içinizden geçirebilirsiniz. Bizim mezhepte dünya kelamı doğru değil garibem, bikesem, natuvanem halilem, zelilem, perişanem marizem, sihem müsinnem, efendisinden kaçmış bir günahkar köleyem sana dönmek istiyorum Medet ha hemzilergahat ilah diyebilirsin orada kendi içinden geçirebilirsin çünkü orası iç dökme koyudur en tenha bir koyudur namazın içinde orası çenesi üzerine yıkılma ve aynı zamanda iç dökme mevkidir Şükür için Efendimizin secde ettiğine dair rivayet olduğu gibi Hz. Ebu Bekir'in de en meşhuru da Yemame'deki irtidad hadisesine karşı İslam ordusunun Halid'in kumandasındaki zafer yap olması karşısında şükür secdesinde bulunduğu söylenir. Ve bunun gibi daha başka büyüklerinde sahabe-i kiramdan pek çokların şükür secdesinde bulunmasından bahsedilir. Böyle Cenab-ı Hakk'ın ekistiradan sürpriz lütufları karşısında onları duyunca hemen secdeye kapanma. Fakat İmam Şatibi Maliki mezhebinde bu İhtisam kitabında ısrarla şükür secdesi yoktur diyor. Hz. Ebu Bekir'in secde ettiğine dair çok kuvvetli rivayet yoktur diyor. Zannediyorum kendi imamına itimadın ifadesi olarak kendisine o mevzuda Efendimiz'in de, Hazreti Ebu Bekir'in de şükür secdesi yapmasıyla alakalı haber ulaşmamış olabilir. Nasıl ki İmam Şafii Hazretleri, Ebu Hanife'ye bu mesele ulaşmamıştır. Ulaşsaydı eğer mutlaka o ahadi hadislerle bile amel etmeyi kıyasa tercih ediyor. Ferdi hadislerle amel etmeyi kıyasa tercih ediyor. Mutlaka ulaşsaydı ona ulaşmamıştır. Ondan dolayı kıyasa başvurmuştur diyorlar de diyor ki, İmam Malik Hazretlerine ve İmam Şatibiye sağlam bir kaynakla şükür secdesiyle alakalı eğer bir haber ulaşsaydı onlar da o kanaatlarını ısrar etmezlerdi. Ve şükür secdesinde bulunurlardı. Çünkü vazifelerimiz ve sorumluluklarımızın yanında çok defa o kadar çok eltaf-ı ilahi masal oluyoruz ki bizler. Hakikaten iki rekat namaz da kılabiliriz. Allah'ım şükür olsun bu şükür namazı olsun senin için. Secdeye de kapanı burada. Şükrümüzü Allah'a en yakın olduğumuz secdede seslendirebiliriz. İçimizi şükürle dökebiliriz Cenab-ı Hakk'a. Bu açıdan da mükellefiyetlerimiz kadar böyle içimizi o şekilde Cenab-ı Hakk'a dökme fırsatları sünuh edebilir, duaabilir. Allahu ekber kebira ve hamdülillahi ve subhanallahi bukraten لا اله الا الله وحده نصر عبده وهز جنده زم رحمه وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موقع لما منعته ولا رد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم احسن اقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزيت الدنيا واداب الاخره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطأنا ربنا la tu'azibna bizhnubina Rabbana la tusallit aleyna a'daena yazel celalü ve likram Allahumma aleyke ve adayina Allahumma aleyke ve adayina Allahumma aleyke ve adayina fi kull nasıyma? Men, askrı ismâ’l-ihm, ve uşirü’l-ihm, ve usem’i bagdihm, ve acifu bagdihm, ve uçarip bagdihm, ve uḫsüs bagdihm, ve uammu bagdihm, ferdan ve jamaatan. Allahım, in kuntu türidu hidayet-ihm, akrabi akrabi akrabi akrabi zaman. Veleyin kulub-ihm, lil-ıman, ve ya منزل el Kitab, Ya Müjri el Sahab, Ya Hazım el Hesab, ehzem onları, ve zelzil onları, ve ştett şmle onları, ve fırk jmağı onları, ve mezkum kula la عليهم, la tu bellem el amal, عليهم. ربنا la tubellumul amel ansurna عليهم. ve الله ala سيدنا Muhammedin ve ala وصحبه وسلم في ve sellem fi evveli duayina ve fi evsadi duayina fi akhiri duayina amin